Hacı Hasan Efendi Kutlu Sesi Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabib kulubina Muhammed. Sallu ala ilaci deubina Muhammed. Allahu Billa <sassy> <laughs> min Shaitan Rajim Bismillahir Rahman Rahim. İslam'ı esadiyet Halidiye. Alhamdulillahıllâh ki Jâl Al ve İlâyat ve Sebaba. Fınsaluk Allâhum Al Gismat ve Al Hidaya, Ma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 İbrahim bin Ata kutses sırru'l Aziz efendimiz efendisine de demiş ki efendim bana himmet et. Bunun için usta kırılmışlar. Şöyle meğzi bozulunca utandığından kalkmış. 18 senedir padişahlıktan sonra olunca her bana efendim himmet etti diye edepsizlik olmuş. Efendisi demiş ki ipi baltayı alın defosun kapımızdan.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 O kapına da Kamili oldu. Allah şefaatli nailisi. Yani edep bu kadar ince, himmet ettiği, düzümsüz yerde ona demek bile edebe muhalif. Evvelkisi İhlas, ikincisi edep. Tekkelerin kapsının üstünde aa edep diye yazdı. Zira ahz-ı peyiz ancak kulube ehlullah'tan olur. kalp ehlullah'ın kalbinden olur. Bir mürit ki An'ın kalbi, libası, ihlastan, âre veyahut evliyaullah hakkında muğayyiri, edeb, hareketi ola, bu makule mürid-i An'ların derun-i feyiz-i ve ruhm eylemez. Mürşin-i Kamil'in kalbinden geliyor feyiz. Onun gönlünü rencide ettikten sonra, ihlas da olmadıktan sonra imkanı yoktu feyiz alamaz. Ama üçüncü, ehlullah muhabbet eylemektir. Ehlullah'ı gayet fazla sevmek. Zira muhabbet fiizin hissetine ve gayet de izdiyadına sebeptir. Muhabbet, üçüncü ehlullah'a muhabbet eylemektir. Zira muhabbet fiizin hissetine gayet de izdiyadına sebeptir. Yani muhabbet kanelini ne kadar çok açarsa fiiz o kadar çok gelir kalbine muhabbet haneli kapandıktan sonra tamla feyiz gelmenin imkanı olmaz. Bunun için muhakkak edepli olmak lazım. Ebiye mürid, madem ki ve selase-i meskure ziyade ola, ihlas, edeb, mürşidine muhabbeti daimi rabitası ziyade ola, meahruz olan feyiz takıl o kadar müjdat ola bana bakmıyorlar, benim dersimi da Yok, kendinin ihlatsızlığı, kendinin edepsizliği, kendinin zavutasızlığından, muhabbetsizliğinden oluyor. Anlaşıldı değil mi? Müjdat olacağı bilaraib ve mübeyyen, mahsûm tevhimü tekayyindir. Ve daha ki, aksi feyze sebep, şeyi i ki, münşide muhabbetten ibarettir. Yani, bir tecik şehire feyiz çok gelir. Üçe çıkma diyor. Lakin teklipsiz sıdık ve yakin üzere olmak lazımdır ve namuttur. Zira muhabbeti derun-ü mühden atı-ı cari olur. Muhabbet çoğaldıksa, çoğaldıksa müridin kalbinden müşidin kalbine gider. O yavruyu hatırlamaya başlar. Feyiz gelmeye başlar. Bir Nehri manevidir. Kitab-ı Zorofa'ya bazı kekeleme olur ya, dinlemede bir mani olmaz. Şimdi nehri manevi sebebiyle batını mürşitten alet devam incizabı piyiz hasıl olur. Mürşidin kalbinden, onun muhabbetinin nisbetinde piyiz gelmeye başlar. Anlaşıldı efendim. Hasıl olur. Bir nehri manevi vüsatı müritte olan muhabbetin kıllet ve güredir. Yani feyzin kılleti, kesreti müridin kalbinde olan muhabbeti muhabbetsizliğine güredir. Muhabbetin ne kadar çok teyizde o kadar çok gelir. Muhabbetin ne kadar az teyizde o kadar az gelir. Yani ders oturu uyuklamaya başlar. Çalıştırmaz. Çünkü rabıtası yok. Mürşid-i Kamil'e muhabbeti çok az, bizim gibi olmuş. Onun için teyir kesilmiş. Zira bazen indel gayenil muhakkya nihri manevi vahri misal olup müridin kalbi mürşidinin tarafına teveccüh eder. Belki gayet muhabbet sebebiyle mürid fena fişşik olup mürşidinin cem'i ahval defa için cem'i ehvalı defayı vahid edeb bir anda Lûb-u müride mün'akis olur. Yani nasıl aynayı güneşe tutan da insanın müşteri tutan da kamaştırır. Mürşidi kâmilin kalbine aksiden Allah'tan teyir senin kalbini lûb kamaştıracak şekilde böyle yakmaya kavurmaya başlar. Efendimiz bir ulemaya haber veriyor ki rabıtayı biliyoruz ya bir perdefsiz var. Perdesiz diyor şöyle güneşe tuttun mu Yümdeki kağıtları cayır cayır yakar, onunun yemeğini pişirmeye neye bazı lazım olan atışı perdesizle elde edebiliyorlar. Müşiri kâmilin kutucuğunun kalbi perdesiz oluyor. Allah'a çok yakın olduğundan, çok yakın olduğundan böyle kim kalbine Mürşidi Kamil'in çok yakın tutarsa içerisini cayır cayır yakmaya başlıyor, başlıyor lafayı. Yani çalışmaya, eskiden kardeşlerimizden vardı, şimdiki kardeşlerimiz, direkörlü karnatlarımızda e, ne yok, rabıtaları az. Mürşid-i Kamil'in, e, Mürşid-i Kamil'in muhabbeti rabıtayla çoğalır ve kalbini senin kalbine yakın tuttun mu bir gün tutan, iki gün tutan, üç gün tutan gördüncüğün başlarından cair, cair yanmaya. Bu yakıcı olan şey, onu yakın bilmeyle olur. Efendim, onun misalında perdesizdir diyor, Mürşid-i kalbi. Allah-u Celal Hazretlerinin füyuzatına perdesiz. Füyuzatı aldın mı mürid, daima kalbini, Efendisi'nin kalbiyle tutarken tutarken, nereye tutarsa, oranın vesayete çalışmaya başlar bir izinle. Belki galebe muhabbet sebebiyle mürid fena pişrik olur, Mücidin cemiyi, ahvali, defayı bahdede kalbi müride münakisa olabilir. Annem hiç durmadan ağlar. Ahmetlik, babam sordu niye ağlıyım? Sonra bize haber verdi. Efendimizin rahmetasının yapa yapa açıktan haciz alıp biz geldi oturuyor yanıma. Hey taşlaya hani ben niye diyeyim? haya ediyorum. Hiç gözümden dahi olmaz. Fena bir şey oldum mu? Hiç kayıp edemiyorum. Anşer hani giderken kayıp olur. Kalıgatanın giderken kayıp olmuş. Gel de oturduğumuz seçeğe geliyor. Ona diyorlar fena fişyek değil. Şeyh'in muhabbetine kalbi fenaya gitti. Ama bu fena fişyek sebebiyle defayı vahid eder. Nitecik anda kalbi müride, defayı vahid de. Şeyh'in, mürşidin cemî ahvali, müşiddet olan cemî haline, ahlakı, hamidene, defa-i vahide de müridin kalbine münakkis oluverir. Yani nasıl güneşe, aynayı tutunca bir anda semadahı güneş aynanın içine iri verir kalp. Efendimiz'in huyu, her huyu onunla benzer. Doğru söylenmişler, hangimizin huyu Efendimiz'in huyuna benzer? Hiç bilmiyoruz ki, yalnız. Çünkü tutamıyoruz, yapamıyoruz ondan oluyor. Bir muhabbet diye iki emri yani edep ve ihlası müstevzim olur. Yani feyiz gelmeye sebep üç şey ki, birisi ihlas, her şeyi Allah rızası için yapmaya ihlas denir, birisi de edep gibi, çok edepli, birisi de dediği gibi, mürşide muhabbet. Bir mürşide muhabbet yalınız olursa feyiz gelir. Öteki ikisini mıknafız gibi çeker. Zilem muhakkak olan kimse mahbubu hakkında edeber-i ve ihlasa mübadelet ide gelmiştir. Nitekim hopke şey un cu'mi ve yusim denildi. Ee, i̇nsan bir kimseyi severse onun için kulağa sağır olur gözü zükür olurmuş. Anlamadım. Anlatırım ben. Derekeye böyle anlatırım. Sunsun. Sevdiğin bir dostun kusurunu söylerlerse geliniyle şöyle etmiş Mustafa Hanım'ın sözü gör. Hiç duymaz onu. Vallahi billahi zerire kadar yaklaştırma olabilir. Efendim de şöyle şöyle kusur gördüm. Gön. O kulağı sağ, gözü de kır. Ben onun bize imtihan için yaptı. Ben de gördüm ha. Ay serseri vaydır.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 Rabıta edebi, kemali oldu ki hazineye hayal ki iki gözün var beynidir. Müşir i Kamil'in feyiz gelen yeri iki kaşının arası. Mesbese geldi oraya tutuverdi mi diye geldi içerinden mesbese. Fatma'da Zühran Validemiz ya Muhammed ben senin iki kaşının arasına baktım mı oradan nur geliyor kalbime. Ahir vakitte ümmetlerimde kutlu cihanlarının burasına baktığımızda böyle nur gelecek. Oradan fışkırılmış. Biz kalpten zannediyorduk ki iki kaşının arasından oradan <gülüyor> akar. Ne al Bütün dünyaya yetecek kadar büyük depoymuş. Arş-ı azam gibi geç. El kalbi arşunda. Efendimiz geçen bizi şöyle kucakladı dünyamda. <gülüyor> şimdi bir mi el kalbi arşutna kalbim arşul rahman istifade istidadeyebildi diye şöyle şeftir Dünyada görmedi gördüğümden dedim rüyada gördüm daha iyi oldu ya yani böyle işte dünyada ne bileyim onların kalbi arşazam gibi ben tiz fışkırıyor nasıl bu sen öyle geliyor yani kalbini unut müddetçe ince uzatmayalım dilimizi de kitabı çok okuyumuz mabidir. İki gözünün mabeni, iki kaşının arasıdır. Anınla mürşidin geçi ruhaniyetine içine belki iki gözü mabeline nazar eylesin. Zira orası nem bağfezdir. Fez Peiz aynı ora. Allah hayırmamız. Ya fuade, mürşide meyil ve tevessüdetin halde ruhaniyet mürşidi hazine-i hayalına ...dakil ve anda hazır ve kalbi ağzına, şey en peşeyi el kılıp sen dahi ve arasından bir tedirik anı aynı hayalından gayet etmeyesin. O, oradan dökülen temizlikle kız kalıyor, zaman zaman tutup kendinden gayet haliz zuhur ile arar. yani kendinden kendini gayet gidecek vaziyete gelir insan. O zaman Mürşid'e dönermiş, bazısı Şaynashman'ın bana dönme, ben Allah'a götürüyorum sizi. Rabıta yasaklaşıyor, Allah'a döndürüyor, geriye dönme. Birisi Efendimiz her şeyimizin gayrı gibi hal oluyor, böyle gayip. O gayip haline, gayip olduğun yere böyle. Öyle cevap ediyor, kusma, nefesini keser ya. Ölmez, yerin önüne böyle sercazda kalanlar olur bazısı. Böyle, bazısı da ateşler, aykır. Ayıkacak şekilde olmalı diyor Efendimiz. Pek ilerisine gitmemeli, ayıkmalı. Rabıtada böyle şey var kardeşlerim var. Biz gafil olduğumuzdan yapamadığımızdan azıcık su görmemiz kıraç tarlaya dönmüş. Yani böyle rabıtayı çok ister. <gülüyor> Şuraya gelmişti. Aynı hayalinden kaybetmeyesin hatta nefsinden kaybolasın. Bu diyordu bu Nefsinden gayrın zira kare kalbe nihayet yoktur. mürşid Kamil'in kalbinin gerinliğine nihayet yoktur. Onun nihayeti bulunmaz. Yani ile ilallah kalpten hasıl olur. Allah'ı görmek de kalpten hasıl olur. Onlar Mevla ile alâhala onların kalbi. Ecemi hukuk bu rahıtayla olsa düzün yönünden esra olur. Yani tarikatlar, lefayirler, çatı sakır giderler. Bir şeyden daha süratli, faydalı rabıtadır. İyi dinleyelim kardeşim, öyle de ben size vereceğim, öyle yapacağız inşallah. Zira mahsut zattır, Allah'tır mahsut. ise hemen senin için ile Allah'a vesiledir. Maksadımız sırf rızayı bulmak. Rızaya götürmenin için ancak rabıta götürür. Muhammed Şerif atın ya atını gelmiyor şimdi. Sen yani malı şöyle, sen Allahla ol. Allahla ol. Eğer Allahla olamıyorsan, zulüm Allahla olamıyorsa, Allahla olan kutlu cihanlarla ol. Onlar sizi Allah'a ihsal etsin, Allah'a kavuştursun. Bu mane yani. şey manası buydu. Eğer cem'i hukuk bu rabıta ile olsa yücüm yönünden esradır, zira maksus zattır. Rabıta senin için seyri ile Allah'a vesiledir. Eğer denirsek ki rabıtaya delil sabit var mıdır? Efendim rabıta için itiraz ediyor hocalarına bir delil var mı? Biz deriz ki evet kitap ve sünnet ve kıyasla delil sabittir. Kıyasla da, sünnetle de. Kur'an ile de kitabla sübutu Hak Teala'nın Estağzubillah, bismillah, vebteğû ileyhil vesile. tavl-i şerifidir, vebteğû ileyhil'dir, vesîleye tabu olan kullarım. Hacı Zülf hocam burada diyeyim, Hafız hoca vardı ya, bismillah, Gel dedi ki, ah şu Rabutay koymasınlar, tarih altında, neden sen Hafız Ali efendi dedi, neden sen dedi. böyle ah bak konuşun dedi, hoca çok büyük azamaklı, Rabıta olmazsa bir adam atamaz insan tarikatta, bütün tarikatın zirvesi, en yükseli rabıtadır. Dedi, ben sana soruyorum dedi, bir yeri kilimize kazıp, çıbık dikmesen, çıbığa getmesen, bakmasan, kılamasan, Allah üzülme. O dedi ki, Mürşedim daha ver demeden Allah ver desen dolu dedi. Nereye yüzümü isteyince vermiyor, onu da Allah verecek, feyizini Allah verecek. Allah, yaş üzüm verdi, yiyelim şurada. Yok, illa bağ gireceksin, keseceksin, Şimdi oraya bağ mısın? O çıbık, o üzümün diyor e, sebebi, vesilesi, Allah öyle hal halketmiş. Feyizin vesilesi de, belakad kerram diye. beni Adem çıbığı olan hudbu cihan diyor. Onun çıbığı da o diyor. Ona iyi bakar, ona iyi rabıta eder. Onun yolunda yuvarlanırsan o üzümü, teyiz, üzümünü teyiz, şerbetini, teyiz e, nurunu öyle içmiş olacaksın dedi. Yavuzluklar olsun. Sizin gibi kısa kafalı insanlara ilmi bilmeden böyle hareket ediyorsunuz diye. Çok alay söylerler. Ve Kur'an-ı ve vebteğü neyil vesile havli şeripidir. Eğer denilersin burada vesileden vuran rahıtanın gayridir. diyen yani hocam olsa biz deriz ki mefhumandır. Ümuma aittir Kur'an-ı Kerim'in şeyi talebi vesileyle emri sabit ol. olduysa rabıta vesailin <gülüyor> efsalıdır. Zira vesileyi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem naibidir. Kur'an-ı Kerim'de de bu Kul in kuntun tuhibbunallaha fettebiuni kavli şerifi de, benim tarafından dekir oldu. Söyle onlara اِنْ كُنْتُمْ Allah'a muhabbet ediyorum iddiasında bulunanlara. Dey ki, Bana tabi olursanız, Allah size muhabbet eder. Yoksa size muhabbet etmez, siz Yahudin aslanı olarak kalırsınız. Onlar öyle oldular. Yani Peygamber'e Hz. cenab İsa bizim Peygamberimiz dediler. Çünkü yani Allah'ımız diyorlardı, şimdi anladı. Bütün dünya ilm ile karış olduğundan Söylediniz, et anadan doğan Allah olmaz dediler, o bir peygamber, o da bir peygamberdi. buna inandı şimdi, Hristiyanlıkla inandılar, Allah diyemezler. Oraya bizim peygamberimiz ayrı, o peygamber ayrı. allah Teala azaltılar, peygamberimiz gelince o peygamberin hukmunu kaldırıverdi. Sevecilkün en kullım tu'ibkün Allah'a, fettebi'uni Rasulullah'a tabiyat olun. Eğer Musa benim günümde olsaydı, bana ümmet olmaya mevcut diyor. İsa Aleyhisselam gelecek, diyecek ben peygamber oraktan gelmedim, Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak geldim, diyecek. Nehde Ali Mesul, imam olacak, kendi arkasında namaz kılacak. Yok Muhammed Aleyhisselam'ın evladını yöne düşüp imam olamam ben, diyecek İsa Aleyhisselam. niye diyorsun sen ya öyle? böyle? Lakin peygamberler eftal tabi, eftal yönünden. Velillah de eftal. اَمَقْلْ اِنْ كُنْ نُمْ تَعِبْتُونَ اللّٰهُمْ اَتَّبِعُونَ Kavl-i Şerif'i kere rabıtıya işarettir bunlar. Zira ittiba mehbu'u rü'yetini veya tahayyülünü iktisay eder. Eğer öyle olmasa ittiba addolulmazdır. Tabi olunmaz, addolulmazdır. Ama sünnet ile sübordu İmam-ı Buhari'nin zikrettiği vesile Hz. Ebbehir anh bir gün Hazreti Resul-i Hazretlerine şikayet ve bir has bir ruhaniye. Ya Muhammed dedi, Allah Allah. halada bile hayalimden münfek olmuyorsunuz. Ya Muhammed dedi, Allah. şikayet ediyorum. Yani halaya giriyorum, affedersin, gazdesaniye tavalete. Yine benden gaip olmuyorum, ben şaştım dedi. Hayalimden münfek olmuyorsunuz diye hikayeye hikayet etmişlerdi. Hazreti sıttığı Ekber bu sebeple Hazreti Bahre Alem sallallahu gayet gayetle haya ederdi. Ben utanırdı. Ama Gıyas ile sübutu vesaili bizzat vesaili mahsuda muayyen olduğu hasiyetle taayyül etmek labbeistir. Ancak memnu olan nefis vesaili mahsud bizzat kılmaktır. Lakin hal böyle değildir min kilise emrim beyinini fark edemezler de onun için rabutaya maharet bulmuşlardır. Ama müşrinin hizmetine gelmek görevi birkaç nevi üzeredir. Rabutaya anladığı gibi Rabıta eee falitü Kur'an-ı Kerim'de ve kulüma salikin beraber onun emri kafi geliyor. Yani sadikin ucu cihanlarmış onlar yanında oturmanın imkanı yok. Yanında otursak işimiz var, gücümüz var, samanımız var, sahramız var, çocuklarımız besleneceklerine imkanı yok. Samanında da, sahranın çekerken de, bahçanın teperken de <gülüyor> daimi evliyaullahına oldu mu bu ne taip boş yerine çalışmazmış müerime. Bederim, ben kılavuz havuz babamı diyemedim, utanıyor insan kendi babasına. Ali Ramazan dersine top baştan danışır. Ben de danışmıyor. Baba ayıca. Ağır gelir. Ona danıştırırım. Bazısını ben şöyle düzlerim şüpheli yerine ya. Ona danışır. Gün ona danışmış. Kılavuz hapıza danıştıydım de da. Kılavuz hapıza dedi ki kardeşlerim üç gün dedi Hacı Esad Efendimiz'i hiç gözünden kaybetme. Yürürken ha, camiye gidip üç günde bütün vücudu kendi kendine harekete gelir. Babama dedim havuz öyle olur mu canım dedi. Çocuk daha genç. Oğlum. Ara sıra yap kalbinle çalış. Böyle işte Diyerköy'deki hallerim oydu. Kime değerdim mi o cezbelenirdi böyle. Böyle vaziyetimiz vardı Şimdi hepsini kaybettik ama limanda oldu. Onun için rabıtaya kadar çok devam edeceğiz inşallah. Derslerini arkadaşlarım birer birer soracağım. Yine de diyeceğim. Çok şükür Ne yiyeyim. Ve öyleyse rabıtasızlık var, başka bir şey değil. Şimdi orayı bitirdikse, mürşidin hizmetine gelmek bir birkaç nevi özelliklerdir. <gülüyor> Evvelkisi abdestli olmalı. İkincisi, cem'i zülüp ve kusuruna, kusurundan, gafletinden 15 kere yahut 25 kere istiğfar etmektir. Üçüncü, Fatiha ve İhlas-ı Şerif rahat mürşidin ruhaniyetine ihtiyaç ve bütün mülçid-i ruhaniyetine ihdâ edelim, Rabb'ın vasıl et demeli. Bir ihvanın yanını Mevla Rızası'nı ziyarete gitsen bunları abdestli olmalı, istiğfar okumalı. Üç ihlas bir Fatiha ile ruhaniyete göndermeli ve renk etmeli. Şeyiz bir ihvanın da gelir bir insana. Bu üç şey kableş şururudur. daha gitmeden, yola çıkmadan bu üç şey yapılması lazım. Efendim yeniden tekrarla neymiş? Birincisi abdestli olmak. İkincisi cemil zülük ve kusurundan ve gafletinden 15-25 defa istiğfar etmeli. Üçüncü bir fatiha, üç ihlas-ı şerifi rahatla mürşidin ruhatına Bu üç Böyle bitti. Bu üç şey Şuru, en evvel olmalı. Aynı mescide diyece istifaza kalbini mürşidin kalbine tamam rapt eyleye. Eğer varlığı kutlu cihan ise yolda kalbini mürşidin kalbine rapt eyleye. Hiç başka havahtır gelmemenin için. Lakin ihlas ve muhabbet geç üzere. Gayet ihlas. Kendisiyle ruhaniyeti beraber nire de olursa nazarında olduğunu Cezim ve yırtaniyleye. Yani bu işi ruhaniyet mi? Vahanet beraber. Usta buraya mı geliyor? Yok. Onun indinde bütün dünya bir tabak kadar varıyor. Sen nereye gitsen o tabağın içine dönüyor. Gözünün önünde. Bunların hikayesi var ya çekmeyeceğim. yok. Şeyimizi, fantrosu hikayelerle doldurmayalım. Esaslar alalım. Zira ruhaniyet için hijab, Ruhaniyet için perde.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 Uyku da böyle yaparsa uyanığınkını ne yapıyor Onların uykusu da manevi değerlimiş yani. Bu bizim batıya. Korkalım olmaz. Her halde beraber yüreğiyle beraber. Biz bu it çifti doldurmayacağız onu Bir de bu huzuru huzuru kalp yürüdüğüyle beraberdir. Faten ee, çıkarmadığı miktabindeyiz. Kalbin için sende var gibi durur hayat ruhaniyet mal basardan esradır. Şimşek çakmadan daha yakındır. Belki mürid makbuldan yak vaden nem halinde uykulu ve uyanık halinde müritten ruhaniyet için evvetiyenin tek olmaz. Evveti ayrılmaz. Ve mürşid e, mahsuda vesile olduğu sebepten çok bu çok anlaşıldırmış bu Hacı Hasan Efendi Kutdu e Seir ruhu Hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi